Merhabalar sudan gelene hoş geldiniz ben Akgün İlhan ee, Bu hafta çok güzel bir konuğum var yine çok e, hepinizin tanıdığı aslında bir konuk e, İki haftada bir salı günleri saat 15.30'da yayınlanan Yeşilçam Arkeolojisi adlı programın yapıncısı ve sunucusu Utku Ulu Uluer karşımda duruyor şu anda evet efendim. Hoş geldin Utku Hoş bulduk Şimdi bizim Utku ile bir senedir yaklaşık olarak ee, üzerine konuştuğumuz bir program fikri vardı Bugün o programı ete kemiğe yani o fikri daha doğrusu ete kemiğe büründürmeye çalışacağız Suyu ve sinemayı bir araya getirmeye çalışan bir program yapacağız bir miktar ee, Birlikte 1963 yapımı Metin Erksan filmi Susuz Yazı konuşacağız Pek çoğumuzun izlediği ya da bildiği bir film bu Susuz Yaz hepimizi doğrudan ilgilendiren Kuraklık ...susuzluk ve su gaspı gibi temaları... ...içinde harmanlamış bir film. Dolayısıyla üzerinden yarım asır da geçmiş olsa... ...aslında güncelliğini gayet güzel koruyor... ...ve önemini de muhafaza ediyor bu film. Üzerine konuşulması gereken bir film diye... ...biz Utku'yla bunun şeyini sohbetini çok yapmıştık. O yüzden de bugün şey yapacağız... Yani ...bu konuyla ilgili konuşacağız... ...ama belki şunu hatırlatmakta fayda var... ...yani bizim şöyle bir iddiamız yok... Ee, hani ...bugün burada Türk sinemasında su temasını işleyelim, ona bakalım diye. Çünkü bu çok çok böyle büyük bir konu ve tek bir filmle yapılamayacak büyük araştırma gerektiren bir şey. Biz bugün susuz yazdan bahsedeceğiz daha çok. Ama ben önce konuğuma şunu sormak istiyorum. Sen şimdi Marmara Turizm Rehberliği mezunusun bildiğim kadarıyla Otku. Evet. Ee, nasıl oldu da hani bu konularda böyle... ...çalışmaya başladın. Onu merak ediyorum ben. Çünkü turizm rehberliği neresi? Şu anda geldiğin nokta neresi? 10 e, parmanda 10 marifet var senin. Hani birazcık bu marifetlerinden kısaca olsada biraz bahsedersen e, sevinirim. E, aslında e, radyoya 1992 yılında e, sanırım buradan tamamdır. E, 1992 yılında o, o zaman ben Doğuş Lisesi'nde e, okuyordum. Ve mezun olduktan sonra da e, evet. Doğuş Radyo açılmıştı. Evet. Ve orada radyo programcılığı yaptım bir süre. Bir dakika kaç yaşındasın o sıralı? Ee, işte 18 yaşındayım. Ha 18, 18 yaşındayım tamam. Ve evet. yaklaşık olarak e, 7 yıl orada radyo programı yaptım. Ha bundan öncesi de var yani Tabii, radyo Tabii indie için. rock, alternative rock o dönem işte bu Manchester Aha. Sound o tip e, yeni müzikler ortaya çıkmıştı bayağı e, verimli yıllardı. Evet. Ha. O dönem 7 yıl kadar e, işte rock müzik programları yaptım. Hatta evet. haftanın her günü program yapıyordum her akşam. Saat sekizde başlıyordum on ikiye kadar. Ya bayağı <gülüyor> kıdemli radyocusun sen yani. Senin müzisyenlik yönün de var biliyorum. Sen bu konuyu böyle mütevazi bir şekilde <gülüyor> geçiştiriyorsun ama... ...öyle bir şey de var. Ondan Anladım. da çok azıcık belki. Ee, i̇şte yani DJ'lik o yapıyordum. O, o dönem... E... ...işte elimde de gitarımla... ...onu tıngırdatmaya çalışıyordum. Yani... Tıngırdatmaya çalışıyordum. E dedi. tabii canım şimdi <gülüyor> müzisyen dostlarıma saygısızlık yapmak istemem. Ya hiç öyle bir şey olmuyor. Yani aslında şöyle bir şey var... ...ben de biraz öyleyim, daldan dala atlıyorsun... ...ama aynı ağacın dallarındasın herhalde diye düşünüyorum. Hepsi birbiriyle buluşuyor yani bu konular. Bu arada ilginç bir şey, onu bağlamak istiyordum. Ee, Hı -hı. Kültür radyosu olarak aslında ortaya çıkmıştı. Ama Hı -hı. her zaman için işte o dönem doğuş... ...FM'in e, de... Ee, aslında abisi diyeyim açık Radyo'ydı. Ondan evet. sonra da böyle bir e, Radyo programına başlamamda Aslında oradan oraya geldiğim hikayem Hem turist rehberiyim hem e, Sinema tarihiyle ilgilenmeye başladığım bir dönemden sonra evet. Aslında çok da alakasız değiller. Yani işte Hiçbir alakasız Hepsi birbiriyle alakalı olarak birleştiler bir noktadan sonra ve Aynı ağacın dalları böyle. diyorum ya Hoşuna evet. demiyorum <gülüyor> Peki şimdi birazcık e, Susuz Yaz filminden bahsedelim. E, daha doğrusu şeyden bahsedebiliriz. Yani bu fikir nereden geldi senin aklına? Çünkü ilk fikir senden çıktı. Hani böyle bir şey yapalım diye. Onun Onu hikayesi mi? ilginç. Çünkü e, ilk radyo programına başladıktan sonra e, siz benden sonra program yapıyordunuz. Evet, evet. Ve e, dedim hep aklıma Çetin İnancı'nın Su filmi geliyordu o dönem. Cüneyt Arkın'ın işte başrolde evet, oynadığı evet. ve... Barajla ilgili, Barajla ilgili olan Baraj. film ve işte o da Cüneyt hakkında çok tehlikeli sahnelerde oynadığı bir film ve devamlı işte su filmi Yeşilçam Hı -hı. Aslında onlar da suyla ilgili çok önemli bir program yapıyorlar ve aslında Türk sineması içerisinde de bu suyla ilgili konular çok fazla işlenmiştir diye düşündüm. Sonra e, sana açtım zaman konuyu. Hı -hı. Sonra tabii susuz yaz. Evet. Yani e, o biraz aslında ön çıktın, işin, işin en merkezinde olan film o e, ve tabii. ...oldukça fazla sohbet ettiğimizi düşünüyorum bu konuda. Ve ben bunu hayata geçirmenin çok güzel olacağını düşündüm. Çünkü belki evet. değişik bir araştırma yönüne doğru gidebiliriz. Yani Türk sinemasında su üzerine bir tez yapılmış mıdır o konuda bilgim yok. Ancak... Hı, e, benim de yok. Yani. Gördüğüm kadarıyla eğer yazmış olan birisi varsa kitabı özür dilerim kendisinden ama... Hı. ...Türk sineması ve su üzerine de bir e, kitap yok. Biz de, yazalım birlikte, hatta bir radyo evet. programı yapalım ister. <gülüyor> ve çok ilginç bir konu. Ee, evet. Ve yani dediğim gibi merkezinde de herhalde bu konunun e, Susuz Yaz filminin olması e, hmm. en doğrusu diye evet. e, düşündük evet. en sonucunda. Ve yani hmm. bu konu üzerinde birazcık e, benim de soracaklarım var. Çünkü e, yani ben daha böyle sinema tarihi üzerinden gittiğim için e, senin bakış açın bana e, bu filmleri de farklı bakmayı gösterdi. Evet, yani çok... Onun için hani böyle bir programın ortaya çıkması zaten... aslında doğal olarak geliştirebiliriz değil mi? Evet yani bir hibrit bir şey gibi hani geçen telefonda konuştuğumuzda dedin ya programcılar arasında herkesin çünkü kendine göre bir disiplini var kendi çalıştığı alanlar var. Onların birbirlerinden etkilenmesi kadar güzel ve heyecan verici bir şey olamaz. Yani bu bence çok hoş bir şey olacak. Umarım daha devamında gelir. Çünkü mesela su filmi. Evet. Su filmi üzerinden de bence güzel bir program yapabiliriz. Şimdi susuz yaza dönecek olursak... ...senin önünde de çok güzel bir şey var. Tamam. Metin Erksan efsanesi isimli. Vahdullah Taş'ın yazdığı bir kitap var. O kitaptan ben küçük bir alıntı yapayım evet. mı? Yani bu aslında şey... Metin Erkzan bu filmi yaparken 1963 yılında neler düşünmüş onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ondan direkt e, alıntılar yapacağım. E, bir toprağın etrafını çitle çevirip bu benimdir diyebiliyorsunuz ama suya sahip olamıyorsunuz. Filme şöyle başlamak isterdim. Tutun ki avucunuzda toprak aldınız. O toprağa gücünüz yettiği sürece avucunuzda tutabilirsiniz. Ama avucunuzda su aldığınız zaman aynı şeyi yapamazsınız. Su parmaklarınızı istediğiniz kadar sıkın, akıp gidecektir. Kaynaktan çıkan bir su, kaynak devamlı kaynıyor. Ona nasıl sahip olabilirsiniz? Mülk sahibi barajda yapsa yine tutamaz suyu. Su muhakkak bir yere gidecek. Suyun mülkiyet sınırları tanımayan bu öğesi beni çok ilgilendirdi demiş. O kadar güzel söylemiş ki, şiir gibi şey yapmış yani filmleri gibi güzel de evet. ifade etmiş. Evet şimdi sen neler söylemek istersin? İstersen birazcık bahsedelim. Sonra mümkünse bir şey, bir kısım da dinleyelim filmden. Özellikle seçtiğimiz bir bölüm vardı. Benim özellikle Türk sinemasını Yeşilçam olarak... ...bunu birazcık da hani böyle bir e, sınıflandırma içine almadan... ...Türk sineması olarak e, evet. ifade etmem daha iyi olacak. En önem verdiğim aktörlerden bir tanesi Erol Taş. Evet. Ve benim için evet. e, ben birinci sıraya koyarım ben Erol Taş'ı. Ve bence Türk Erol Taş'ın... Adam... İlk de baş rolü olan bu film ve Metin Erksan çok farklı kullanmış bence hı hı. E, Erol Taş'ı. Ancak Erol Taş e, daha sonra bizlerin de zihninde kazanan o ağa ondan sonra kötü adam. Gücünü kötüye kullanan. E, gücünü kötüye kullanan ama devamlı böyle bir A Çünkü bu köy filmlerinde özellikle A e, e, durumu çok fazla işlenir. E, bence zirveye çıktığı filmlerden bir tanesi. Evet, yani, 1964 yılında tabii o zamana kadar Oynamış daha sonra yaptığı filmler de var Erol Taş'ın e, e, Ancak onun da zirmeye çıktığı bir film ve e, Biraz da çelişkilerin olduğu bir film Olduğunu düşünüyorum ben yani kendi içerisinde Daha sonra konulduğu yer içerisinde işlenen konu Zaten konunun kendisi çelişkilerle dolu evet. e, Onun için önemli Zaten benim önemli demem ...den önce Berlin'de altın Ama ayı ödülü vermişler. ben konuşuyoruz tabii. Evet. evet, yani Türkiye'ye ilk ödül getiren, uluslararası evet. ödül getiren bir ve film. Ve çok önemli ve yine Hı. filmin hikayesi ilginç. Çünkü e, film aslında Türkiye'yi temsil etmeyecek olarak e, öngörülmüş. Ve e, filmin yurt dışına çıkartılması e, yasak. Hı. Ve bu yasağa rağmen Berlin'de altın ayı ödülünü kazanıyor. Gizlice e, götürülmüş zaten film. Evet. Hatta Metin Erksan'ın ismi de değiştirilmiş ve e, bu yönden de aslında yine e, ilginç çünkü e, toplumsal, toplumcu bir film. Hı. Ancak e, Türkiye'yi belki kötü bir imaj e, da göstereceği için bu nedenle de film e, aslında kötü değil yani çok güzel bir kesit almış. Zaten burada Necati Cuma'lı'yı da anlayalım. onun evet. zaten e, bir eseri bu. O da herhalde 1960'ta mı, 62'de mi ne yazmıştı? Necati Cumalı da işte avukatlık yaptığı dönemlerde işte özellikle bu zaten filmin de geçtiği yer Bademler Köyü dediğimiz hmm. benim de gittiğim bir köy çok tatlı bir yerdir gerçekten de Urla İzmir'e bağlı bir yer orada yaşadıklarından işte gördüğü işte davalardan falan esinlenerek yazdığı bir şey ee, kısa roman diyelim. Ondan sonra bu zaten neredeyse birebir şeklinde Metin Erksan tarafından senaryoya alınıyor. Bir de tabii senaryoda sadece Metin Erksan yok değil mi? Kemal İnci var. Kemal İsmet İnci Soy'dan var. İsmet Soydan var. Ki Kemal İnci'yi e, iki gün önce kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin. Kemal İnci de ilginçtir. E, senaryo ve yönetmenlikten oyunculara geçmiştir mesela. Hmm, mutfağında pişip ondan evet. sonra. Evet, ve senaryosunda onun da imzası var. Fazla herkes Metin Erksan senaryo olarak ele alıyor. Ancak e, Kemal İnci ve İsmet e, Sey... Seyhan var hı hı. Evet. Ee, Aslında bir parça Eğer şey yapabilirsek Filmden. koyabilirsek, Aslında film kendisini anlatacak evet. Nasıl bir konusu varmış ee, Hani Bilmeyenler için diyelim Aslında herkes biliyordur da Bilmeyenler için birazcık dinleyelim Şimdi bir kuple alalım <gülüyor> Selamünaleyküm Ağla. Aleykümselam Osmanlı Aleykümselam Ve aleykümselam Bakın arkadaşlar! Duyduk duymadık deme! Daralmaca, gücelmece yok! Şimdiden sonra suyu aşağı darlular salmayacaksın! Önce can, sonra canin! İlkin kendi darlularımı süreceksin! Artanızda kalı. Osman ağzından çıkan lafı tartarak deyile bakalım... ...senin gari kulağını işitmiyor ağzından çıkanı! Ben ne konuştuğumu çok iyi biliyorsun! Su benim değil mi? Su benim arazimden çıkma mı? ...Ne istersen onu yaparım. Ne yaparmışsın? Su herkesin mi eli? Akan suya sen nasıl sahip çıkabilirsin? Çıkarın tabi. Su benim kendi malim arkadaş. Bakın diyor, kendi alımış. Olmaz öyle şey. Nereden senin olumuş Allah'ın suyu? Nereden ne demek? Tapusu bu su benim elimde, elbet benim olacak. Osman bizimle şaka yapma arkadaş. Bu su Adem babamızdan beri buradan akıp gidi. Kimsenin ona sahip çıkmaya hakkı yok. Adem babamızı bile şimdi bu işe karıştı mı? istemez. Su toprağın kanıdır Osman'a. Sen bizim kanımızı kesmek istiyorsun. Benim elimde bir şey yok. Başınızın bir çaresine bakın. Kuyu kazın, su çıkarın, nere çevirin ne yapasız yapın. Hem de tedbirimizi önceden alın. Susuzluğun tedbiri de ne olurmuş? Yeni yeni icatlar çıkama. Bize verdiğin nasihat senin olsun! Benim icat micat çıkardığım yok! Buraya konferans çekmeye de gelmedim! Lafı uzatmaalım gari! Ben suyumu vermem arkadaş! Su benim toprağımın içinden çıkıyor! İstediğim gibi kullanırım onu! Hakkın yok bunu yapmaya! Va. Hem de çok va. Su sizlerden birinin olsaydı... Aynı şeyi yapmalıydınız. Ha de bakalım.malıydınız. Ben onu bunu bilmen abris. Sen bu suya hiçbir şey yapaman. Yap ki bunun sonu çok fena olur göre. Günah benden gitti. Elinizden geleni yapmazsaz adam desiz. Benden söylemesiydi. Geri size alakede. Hadi hoşçakalın. <gülüyor> Feriye e teşekkür ediyoruz teknik masada. Şimdi konumu tekrar hatırlatayım. Utku Uluer, Yeşilçam Arkeolojisi Programının yapımcısı ve sunucusu Sudan gelene konuk oldu. Evet, teşekkür Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz tekrar kendisine. Şimdi bir kuple dinledik. Evet. Bu önemli bir nokta. Çünkü hani Metin Aksan filmi izlerken soracağım soruları da burada hem soru-cevap şeklinde bize düşündürmüş. Evet. Çünkü aynen. mesela <gülüyor> ben de filmi izlerken işte o kadar çiftçi bir arada. E, sadece iki kişi karşısında hani evet, yani. e, Osmanlı Hasan kardeşler. Evet yani Osmanlı Hasan kardeşler onlardan daha çalışkan gibi gözüküyor. Evet. E, onu da bu diyalog içerisinde Erol Taş söylüyor yani söyletirmiş orada. Evet, aynen öyle. Var. E, biraz kolektiflikle ilgili bir sorunu da aslında böyle e, göstermiş orada çünkü hani böyle sadece iyi sadece kötü diye ele almıyordum hani film içinde çelişkiler demiştim ben. E, evet. Bu da onlardan bir tanesi çünkü aslında yani bir şekilde gasp ediyor gibi başkalarının hakkını ama öte yandan da diyor yani çalışın. Ha. Siz de çevirin diyor toprağa Siz de üretim yapın diyor bu biraz hani bahsettiğin 50 yıldan beridir aynı e, sorunları yaşıyoruzun galiba bir güzel e, Hı -hı. örneği de galiba bilmiyorum tabi hani e, bu konularında sen benden daha <gülüyor> yok canım yani hepimizin su o kadar öyle şey bir mesele ki herkese dokunan bence herkesin çok güzel fikirleri var bu konuyla Hı -hı. ilgili yani kesinlikle katılıyorum orada bir dayanışma şeyi ruhu tam film boyunca aslında tam olmuyor yani bir kez mahkemeye veriyorlar bu evet. kararı ondan sonra mahkeme ilk başta köylüler lehinde de bir şey çıkartıyor Karar çıkartıyor diyor ki yani suyun Şey yapılması lazım akıtılması lazım Ondan sonra kötü adam Erol Taş'ın canlandırdığı Osman abi Diyelim ona Osman abi Daha sonra bu başka bir avukatla konuşarak Tekrar suyu kendisinin Mülkiyeti gibi kullanmaya başlıyor Zaten Şeyde Metin Erksan da suyun mülkiyeti üzerinden hani ilk başta yaptığımız alıntılarda söylüyor. Yani bu su başka bir şey. Yani toprağın mülkiyeti olabiliyor ama suyun mülkiyeti aslında dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani benim toprağımdan çıktı. O yüzden bana aittir diye bir şey yok. Her zaman bütün canlıların bırak bütün insanları bütün canlılarını kullanmak zorunda olduğu bir temel şey yani unsur hayatta unsuz hayat yok. Dolayısıyla hani ona çok güzel bir altını böyle çizmiş bir film bu. Peki daha sonra yasa e, değişiklikleri oluyor sanırım bu konuyla ilgili. Çünkü ya, o dönem hı hı. o döneme de ışık tutan bir film. Evet yani 1960'ları düşünelim işte 61 e, darbesi sonrası işte hı. hani seninle de konuştuk ya biraz böyle daha özgür bir ortam falan gibi görünüyor. Ama aslında çok bir şey değişmemiş yani şimdi de mesela suyun mülkiyeti yok ama baktığımız zaman devlet e, bir anlamda suyu şey yapabiliyor yani kendi... Şeyinde himayesinde bir varlık olarak kullanabiliyor Mesela daha önceden bir yerde yine bu yani su hakkı programında konuşmuştuk biz bunu İzmir'in yeraltı suları mesela bir, hepimizin çok iyi bildiği bu meşrubat firmasına veriliyor Hem de bedava olarak uh -huh. yeraltı suyu olduğu için Yani bunu yapmaya hakkı yok Orada o mesela yeraltı sularından faydalanabilecek bir sürü insan varken o hak aslında gasp edilmiş oluyor Yani böyle bir yönünde var mesela işin Mesela ben filmi izlerken e, kafamda oluşan sorulardan bir tanesi şuydu vakti zamanında. Biz alışmışız e, genellikle Doğu ve e, İç Anadolu. O bölgelerde bu kuraklık çekilmesini ancak hmm. bu film Ur Urla evet, e, bölgesinde. Evet Oradan da aslında e, yani gerçekten o bölgede bu kadar büyük bir e, kuraklık var, yaşanıyor var, mu? Tabii yaşanıyor çünkü iklim değişikliği meselesi bütün Türkiye'yi etkileyen bir şey ama özellikle de bu kıyı bölgelerin işte. Doğu Akdeniz havzasında Türkiye dolayısıyla hani Ege bölgesini Akdeniz'de çok ciddi, ciddi anlamda A A etkiliyor. Alivyonlu toprakları olduğu için ben e, ben hepimiz biliriz Efes bir e, liman kentidir ama doldurulmuştur evet. onlar. Hı -hı. İşte Efes daha sonra 50 kilometre içeride oluyor yaklaşık evet, olarak. Evet, evet. Ancak o aradaki topraklar hani verimlidir. Çünkü Tabii verimli. Zaman su Ama su sonra... olmayınca verimli de olsa fark etmiyor. Yani susuzluk bayağı ciddi bir problem. Peki o, Ege'de de o, öyle. o dönemlerde böyle bir kuraklık yaşanma Tabii. durumları var mı? Varmış. Banadolu'da? Evet 1960'larda da olmuş. Aslında güzel bir konuya temas ettim. 20. yüzyılın başlarından itibaren normalde işte 80'lere kadar, 70'lere kadar 25... 20-25 senede bir kurak dönem oluyormuş 1-2 senelik hı hı. kurak dönemler aşırı derecede kurak. Ondan sonra 80'ler hatta 70'lerden itibaren 10 senede bir falan sonra 80'lerden itibaren da 4-5 senede bir kurak dönem yaşanıyor. Yani gittikçe iklim değişikliği Türkiye'yi daha şiddetli bir şekilde etkiliyor. Ve Ege'de kesinlikle bundan muaf değil. Belki hani çok ön plana çıkmamasının nedeni otku şeydir. Hani daha çok buralarda tarımdan çok böyle turizm kentleri, evet. turizm bölgeleri gibi algılandığı için öyle bir yön de var çünkü. Ona çok temas edilme olabilir ama Doğu'da, işte Güneydoğu'da, Orta Anadolu'da. Ya evet ben mesela Gölü ve çevresinde yaşananları kendimde çünkü işte Nevşehir. E, Kapadokya bölgesi olduğu için... ...Karaman'la ilgili duymuştum ben. Evet. Ancak filmden... Konya Karaman'ı diyorsun. Evet. Evet. Ancak filmle tabii... E, ...aklımızda hiçbir zaman için Ege bölgesi... Evet, işte, evet. ...Büyük Menderes, Küçük Menderes'in o bölgeler... ...yukarı bölge... ...yani böyle bir ve yani filmde... Anlatılan da e, gerçekten hani çünkü Çukurova'yı düşünürler mesela. Evet, evet. Aklımıza Aha. o gelir. E, yani işte Güney bilir. veya Güneydoğu evet. Anadolu. Yani Adana gibi. çünkü Adana bölgesiyle ilgili çok fazla yapıldığı için bir de Hı. bu bir film daha çekiliyor. Ee, daha sonra yine Susuz Yazı diye 1973 Hı, yılında. Evet, İrfan evet. Atasoy, e, Yılmaz Duru. Sanırım o daha e, doğu tarafında inanılmış. Yani renkli olan bir evet, filmi diyorsun doğu. değil mi? Yine aynı senaryo ee, neredeyse. Evet. Yani, e, ama bu tip köy filmlerini gördüğümüz zaman... Çünkü hani bu, evet, bu film için... Kırsallaki filmler. E, yani Hı -hı. Köy filmi dememiz daha doğru olur bence. Evet e, doğru. Hı -hı. Onlarda bu sorunlar var. Mesela ilginçtir yine ben bu serini konuştuktan sonra... Mesela Öğretmen Hı -hı. Kemal filmini. Evet. E, onda da su vardı. Evet mesela orada köprü yapıyor ama, mesela okula gitsin e, diye çocuklar. Veya bu Fırat'la Dicle özellikle e, hikayeler üzerine bizim sinemamızdaki sanırım bayağı aslında devamlı Hı -hı. bir yerinden geçiyor olsun su. Evet aynen. Yani su geçiyor <gülüyor> devamlı. E, tabii Baraj filmleri var sonra. Hı -hı. E, mesela ben programı hazırlarken bir şey şimdi yazdan birazcık bir tık çıkacağız dışarı ama... Evet. Eee Salıboğulma'yı yazmalım aklıma gelmişti. Evet, Çünkü evet. onda da aslında Aha. hikayenin yan hikayesinde şey var. Baraj inşaatı var. Evet. O da o da onu da bir gün konuşalım. <gülüyor> evet. Yani o da çok nefis bir film. Şimdi zamanımız da azalıyor birazcık. O yüzden Hı. ben biraz şey meselesine getirmek istiyorum. Şimdi burada bayağı bir su gaspı hikayesi var. Evet. Baktığımız zaman şimdi su gaspı ne demek? Belki de biraz böyle tek bir cümleyle açıklayacak olursak bir kişinin, bir grubun, birliğin, zümrenin, şirketin veya bazen ülkenin o ölçekte de gelişiyor. Mevcut bir suyu Kullanım eşitsizliği yaratacak biçimde ele geçirmesi, kontrol altına alması ve kendi çıkarları için kullanması demek. Yani burada da aynen öyle bir hikaye var Utku. O nedenle ben bu filmi çok çok beğeniyorum. Yıllar önce de izlemiştim ama bu şekilde etkilenmemiştim. Çok sade bir şekilde hani küçük bir ölçekte bir köy ölçeğinde bunu anlatıyor. Aynı zamanda bir kardeş çekişmesi de var değil mi? Büyük abi otoriteyi temsil ediyor. İşte küçükte Yerarşı. şey hiyerarşik bir düzen işte. 1960'ların Türkiye'sinde o hiyerarşik ve baskıcı düzeni bir parça hani hem aile içinde hem toplum içindeki ilişkileri andan anlatıyor aynı baskıcı düzen suya yani genel olarak doğaya karşı da var yani suyu da istediği gibi istediği yerden akıtıyor falan o baskıcı düzen hatta bu filmde kadına karşı da var bahar karakterinde işte evet. Hilya Koçiğit'in oynadığı. Gelin yeni gelin karakterinde de var yani o yüzden bence çok güzel harmanlamış bir film yani Çok sade bir dili var siyah beyaz olması da ayrı bir böyle şey bir hava katmış Tabi o dönem başka şansları yok ama çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum ben yani Hani böyle basit bir şey yapıp bu kadar etki Hı -hı. olması zaten çok önemlidir evet. Sanırım bu film o zaten ödül aldığı zaman altına yağ aldığı zaman da çok basit ve bilinen bir hikayeyi çok modern ve farklı bir şekilde anlattığı için verilmiş. Evet, evet. Şimdi günümüzde izlediğimiz zaman film hala aslında e, bize hani sadece konusundan dolayı değil, yani kendi e, konuyu işlemesi bakımından da oldukça e, Hı -hı. E, yakın geliyor. Yani ya da günümüzde Hı -hı. De hani bu, bu zaten hani Metin Erksan neden bizim işte e, için sinemamız için çok önemlidirin aslında cevabı galiba. Evet kesinlikle şimdi filmdeki sahneler aklıma geliyor çok güzel sahneler var gerçekten yani o dönemi de biraz yansıtan insan ilişkileri hani senin dediğin şeye getireceğim dayanışma ruhundaki eksiklik yani köylüler iki kişiye bunlar çünkü köyün ağası falan da değiller bu arada sadece belki biraz daha şeyler belki biraz daha paraları var diyebiliriz ama köydeki işte o düzene baktığım zaman baktığımız zaman şeyi görüyoruz kötü olan yani Erol taşın canlandırdığı Osman abi... ...hırs içerisinde işte tarlalarımı daha da geliştireceğim falan. Aslında şeyde de görüyorum ben bunu yani... ...baktığımız zaman bu arada zamanımız geçiyor hızla. Evet. Bence bir şarkı veremeyeceğiz gibi görünüyor. Şarkıyı Hı. geçelim artık. Ee, şöyle bir durum da var. Mesela Fırat ve Dicle üzerine çok film yapıldı dedin ya... ...Fırat'la Dicle üzerinde çok fazla baraj yapıldı. Sadece Türkiye değil bu arada. Suriye de yaptı, Irak da yaptı. Ve bu üç ülkede bunlar... ...20. yüzyılda böyle ulus devlet olmuş... ...genç devletler... ...aynı Osman abinin yaptığı gibi... Hani ...biraz böyle kalkınmak için... ...suyu ve su projelerini kullanmak... ...istediler ve birbirleriyle... ...gerilimler yaşandı... ...işte çatışmalara... ...dönüşmedi hiçbir zaman ama pek çok gerilim yaşandı... ...işte 1960'larda... ...barajlar yapıldı, 70'lerde, 80'lerde... ...hatta bir şey vardı... ...Demirel'in bir lafı vardı... ...sanırım 90'larda söylemişti, dedi ki... ...şimdi biz bu GAP projesini yapıyoruz... ...bu projeleri yapıyoruz ama... E, ...Suriye'de bize kızıyor... ...bize su vermiyorsunuz diye ama işte... ...su bizden çıkıyor... ...su bizimdir dediğini çok net hatırlıyorum... ...biz sana... onların petrolünü istiyor muyuz peki demişti yani... ...bir de GAP'ı GAP'tırmam demişti... <gülüyor> ...GAP'ı GAP'tırmam <gülüyor> evet. demişti... ...yani o kadar güzel sade bir anlatımı var ki... ...filmin her şeyi kapsıyor aslında... ...yani gerçekten de her konuya değmiş oluyor... E, ...mesela... E... Baktığımız zaman hani o su konusuna baktığımız zaman ben ben de şu anda şeyden çok korkuyorum. su nehri taraflarında hmm, evet. e, orada çok fazla kazınmamış höyük var. Evet. Sanırım onlar da sular altında kalacaklar gibi gözüküyor. Evet maalesef. Ee, Çalışmalar olursa ama e, kim bilir Ege taraflarında neler e, Aa, yok oldu. Alyonoi mesela orası yani çok önemli bir şeydi. Ee, sağlık turizminin ilk şeylerinden Yapılarından bir tanesi Alyona'yı da Yapılan barajın suları altında kaldı Yani bu sadece doğuda olan sadece e, Orta doğu ülkeleri arasında olan bir şey değil Bununla ilgili daha çok şey söylenebilir ee, İşte o Meşrubat firmasından bahsettim Hı. Dünyada dört tane su devi var zaten İsimlerini anmayalım burada Onların mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de Gidip hani bir köyde Böyle bir su kaynağına devletin de izniyle el koyup yani gasp edip Alıp ondan sonra aynı suyu sadece paketleyip sonra dünyanın her yerine sattığını biliyoruz. Yani bu ne Türkiye'nin ne Orta Doğu'nun ne de bir köyün veya Türkiye'de bir şehrin sorunu. Bu bir dünya meselesi yani suyun gaspı her şekilde var olmaya devam ediyor. O zaman ben program sonunda şöyle bağlayayım. Hadi bakalım. <gülüyor> Sana bırakıyorum. Şimdi özellikle e, Susuz Yaz filmi e, daha sonraki kendi yurtdışı macerasında Ulvi Doğan'ın işte araya parçalar koyup başka bir yöne de filme götürmesiyle de ünlenmiş <gülüyor> ve böyle evet. çok e, farklı bir yere de gitmiş bir film. E, evet. Ancak o sahneler dışında e, nedense Susuz Yaz filmi belli bir dönemden sonra hep böyle işte erotik Türk sineması içerisinde yer alınmış. İşte evet, içinde evet. o gizli e, hikayeler, o cinsellikten dolayı başka yerlerde ele alınmaya başlamış ve Bence e, filmin dayandığı en önemli noktalardan bir tanesi olan bu su ve e, su hakkı ile ilgili değilim onunla ilgili sorunlarla ilgili e, konular birazcık daha ikinci plana kalmış. Hı hı. Ve hani seninle bu konuyu konuşmamız ve senin de beni e, böyle bir su konusunda hem de bir e, Türk sinemasının e, örnekleriyle birlikte bunu e, böyle bir programı ortaya çıkartmak ve beni de konuk etmen ettiğin için daha doğrusu sen... Sana teşekkür etmek ya istiyorum ben. Ben sana teşekkür çok ederim. Fikir oldu. senden çıkmıştı. Ve su, Susuz Yaz filmini de aslında gerçek ana hikayelerden bir tanesiyle böylece almış olduk. Gerçekten evet. çok fazla alınmıyor artık evet. bu film. Ve... 50 senede geçse, 60 senede geçti. Bence güncelliğini koruyan bir şey. Ee, yani iyi ki de andık Utku. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık ve ağzına da sağlık tabii. Bu da tabii umarım bir bizim araştırma konularımızın da bir tanesinin başlangıcı olur. O da evet. e, Türk sinemasında suyunun yeri. Evet. İyi, öyle bir konu. Yani Çünkü... bunu ilk adım olarak düşünelim evet, evet efendim. Umarım devam <gülüyor> eder diye düşünüyorum Çok teşekkürler hakikaten Ben çok keyif aldım Umarım dinleyicilerimiz de öyledir İlk damla olsun bu evet. Ondan sonra gerisi gelsin diye düşünelim Güldür güldür aksın yani tamam. <gülüyor> Peki bu haftalık bu kadar diyelim Hoşçakalın kalın Sudan gelen